Altın Dağın Kralı. Bir zamanlar zengin bir tüccar varmış. Daha çok zengin olmak için bütün servetini iki gemisine yükleyip başka diğerlere gitmeye karar vermiş. Ama gemiler batmış ve tüccar fakir kalmış. Elinde bir tek ufak oğlu ve bir de tarlası kalmış. Bir akşam dinlenmek için tarlasına gitmiş. Dinlenirken manikin adlı bir üç cüce onu ziyaret etmiş. Dostum, niye bu kadar üzgünsün? Seni böyle derinden yaralayan nedir? Bütün servetimi kaybettim. Oğlum için endişe ediyorum. Dile benden ne dilersen yerine getireyim. Karşılığındaysa bugün eve girdiğinde sana ilk dokunan şeyi tam 12 iki yıl sonra bana vermeni istiyorum. Kabul. Tüccar sevinç içinde evine döndüğünde oğlu arkasından yaklaşmış ve bacağını tutmuş. Tüccar düşünmeden yaptığı hatayı fark etmiş. Korkuya kapılmış. Tavan arasına çıkmış ve para sandığını kontrol etmiş. Sandığın içi boşmuş, rahatlamış ve düşünmüş. Madem para gelmedi, gelince reddederim. Ancak birkaç gün sonra tavan arasına geldiğinde sandığın altınla dolu olduğunu görmüş. Eskisinden çok daha zengin olmuş. 12 yıl sonra oğlunu cüceye vereceği gün gelip çatmış. Oğlum. ''Oğlum yaptığım kötü bir şeyi sana anlatmak zorundayım.'' ''Baba endişe etme başımıza hiçbir kötülük gelmeyecek.'' Meğer bir gece önce sihirli bir peri tüccarın oğlunu ziyaret etmiş ve ona sahip olmak üzere olduğu büyük serveti ve ona sahip olmak için ne yapması gerektiğini haber vermiş. Bunu bildiği için de babasını cüceyle buluşacağı ve anlaşmayı yerine getireceği yere götürmüş. Babasını yere oturtmuş ve etrafına bir çember çizmiş. Cüce gelmiş ve tüccarın oğlunu istemiş. Sihirli bir güç cücenin o çembere girmesine engel olmuş. Ah ya sevgili yaşlı tüccar, bana ait olan şeyi bana vermelisin. Şimdi lütfen onu bana teslim et. Özür dilerim dostum. O benim oğlum. Onu sana veremem. Yalancı! Bana söz vermiştin ama. Dostum, eğer bana izin verirsen sana bir teklifte bulunabilirim. Cüce, tüccar ve çocuk bir anlaşma yapmışlar. Anlaşma gereği Heisel bir kayığa binecek ve babası da kayığı denize sürecekmiş. Hem o kayığın hem de Hysel'ın kaderini ise dalgalar tayin edecekmiş. Kayıp bir süre yol aldıktan sonra dalgalara kapılmış ve alabar olmuş. Tüccar oğlunu kaybettiği için üzüntü duymuş. Cüce ise intikamını aldığı için mutlu olmuş. İkisi de arkalarını dönüp oradan uzaklaşmışlar. Ama genç Heysel alabeyi olan kayığın üstüne çıkarak hayatta kalmış. Kayık birkaç gün sonra tuhaf bir sahilde karaya vurmuş. Burada çok büyük bir saray ve altın bir dağ varmış. Genç Heysel kaleye girmiş ve içinin boş olduğunu görmüş. Birini bulma umuduyla odaları ararken mutluluğu kedere dönüşmüş. Sonunda yere çöreklenmiş beyaz bir yılana rastlamış. Çok korkmuş. ''Ben Prenses Noada. Bana yapılan bu büyü bozulabilir. Eğer ki karanlıkta buraya gelen on iki adamın yaptığı işkenceye dayanabilirsen, bu işkenceye üç gece dayanmalısın. Ondan sonra bu büyü bozulacak. Ben bir kez daha insan olacağım ve seni iyileştirdikten sonra seninle evleneceğim. Ardından altından kralı ve kraliçesi olarak halkımızı geri getireceğim ve onları yöneteceğiz.'' Heysel kabul etmiş. İşkenceciler gelip onu dövmüşler. Rüyü bozulmuş. Prenses insan olmuş. Heysel'ı iyileştirmiş. Halk geri döndüğünde evlenmişler. Çok güzel bir oğulları olmuş. Ve üstünden yedi yıl geçmiş. Heysel babasını düşünüp onu bir daha görmeyi dilerken, bu isteğini kraliçesine anlatmış. Kraliçe onun gidecek olmasına çok üzülmüş. Ama Hazel o kadar ısrar etmiş ki, kraliçe mecburen kabul etmiş. Hazel'a bir yüzük vermiş ve bir şart koşmuş. "Benim ve oğlumun babanın evine gelmemizi asla dilemeyeceksin." Hazel kabul etmiş. Gözlerini kapatmış ve babasının kasabasına gitmeyi dilemiş. Gözlerini açınca kendini babasının kasabasında bulmuş. Heysel'ı giysilerinden ötürü kasabaya sokmamışlar. Bir çobanla anlaşmış ve babasının evine gitmiş. Babasını bulmuş ve öyküsünü ona anlatmış. Baba, benim Heysel'm. Hayır, benim oğlum yıllar önce öldü. Öldüğünü gözlerimle gördüm. Baba, doğum lekeme bak. Ben senin oğlunum. Uzak bir diyarın kralı oldum. Bir kraliçem ve bir oğlum var. Sen benim oğlumsun. Ama kral filan değilsin. Sen bir çobansın. Ailen şimdi nerede? Kraliçe oraya gelmiş ama çok mutsuzmuş. Çok öfkelenmiş ama sakin davranmış. Beklemiş. Hazel onu denize açıldığı o sahile götürmüş. Karısının kucağında dinlenmeye karar vermiş. Kraliçe Heisel'ın yüzüğünü geri almış ve oğluyla beraber kendi sarayına dönmüş. Heisel uyanmış ve başına gelenleri fark etmiş. Babasının yanına dönemeyeceğini çünkü kendisine inanmayacağını düşünmüş. Bu yüzden yürüyerek ailesini bulmanın bir yolunu aramaya karar vermiş. Çok uzaklarda üç dev kendilerine kalan üç adet miras için kavga ediyorlarmış. Bunlardan biri, insanı görünmez kılan bir pelerin, biri insanı istediği yere götüren bir çift ayakkabı, biri ise anlatıldığına göre sahibi hariç etrafındaki herkesi öldürebilen bir kılıçmış. Hazel günlerce yürüdükten sonra devlerin yanına varmış. Nesneleri görünce devleri aralarındaki anlaşmazlığı çözebileceğini söylemiş. Karar vermek için bunları giymesi gerektiğini söyleyip devleri kandırmış. Her birinin üstüne geçirmiş ve ortadan kaybolmuş. Altın Dağ Sahiline vardığında ise büyük bir kutlama yapıldığını görmüş. Görünmezlik pelerini kullanarak kalabalığın arasına karışmış ve Kraliçe'nin bir başkasıyla evlendiğini görmüş. Çok öfkelenmiş. Görünmezlik pelerini sayesinde ziyafet verilen büyük yemek salonuna girmiş. Orada kraliçeye bir ders vermeye karar vermiş. Kraliçe elini her uzattığında tabağını ve kadehini önünden çekmiş. Endişelenen ve çok üzülen kraliçe masadan kalkmış ve odasına gitmiş. Odasında hem ağlamış hem de başına gelenleri düşünmüş. Hazel içeri girip pelerinini çıkardığında çok şaşıran kraliçe onu gördüğü için rahatlamış. Ama öfkesi dinmeyen Hazel kraliçeye bağırmış, eşyaları yere atmış ve onu ağlatmış. O öfkeyle yemek salonuna girmiş ve bağırmış. Altın Dağ'ın eteğindeki krallığımın halkı, ben geri döndüm. Bu düğün iptal edilmiştir. Ama asilzadeler ve ona gülen insanlar bu sözleriyle dalga geçmişler. Öfkelenen Hazel kılıcını çekmiş ve bağırmış. Herkesin kellesi uçsun, benimki hari. Kılıcın sihri devreye girmiş. Sevgili kralçesi ise, sevgili oğlu dahil bütün halkı oracıkta ölmüşler. Hazel ne yaptığını anlamış. Hiçbir aç ve öfke insanın kendi ailesini feda etmeye değer değilmiş. Hazel ağlamış ve altın dağın yalnız kralı olarak tahtında oturmuş. Son.